Aynalı kemer, ince bele, bu kurban, tatlı dile, seher vakti, bir güzele vuruldum. Aynalı kemer, ince bele, bu kurban, tatlı dile, seher vakti, bir güzele vuruldum. Oha! Zobaczmy. Hadi oğlum, kapatmayalım dükkânın önünü. Geç otur şöyle. Ee, <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor Hayat? <gülüyor> Iyim, iyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Yani istediğim saatte yatıyorum. Acayip bir şey yani. Sürekli aynı masaya çökmek zorunda değilim aynı saatte. Acayip bir şey abi. De. Vay be! Hayat sola güzel be maç. Oğlum her şey iyi güzel de Allah aşkına saçları ne yapacaksın lan, gulit gibisin lan bunlar. <gülüyor> Abi asla, hele zincirlerimden kurtulmuşken, asla kesmem. Öyle olsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu akşam ben geldiğimde sen yoktun. Göremedim seni. Çok aklımla kaldım. Abi hiç girme seni. Susmayacaksın yani Susmayacaksın. Anlatacaksın. İçine atarsan kanser olursun oğlum. Hasta olursun. Susmayacaksın. Bu akşam sen kimseyi öldürmedin benim için. Ben öldürdüm. Abi bitirmedim daha. Sen akşam sadece benim değil. Kızımı, oğlumun, karımın, Anamın, babamın, kardeşimin, abimiz Anlıyor musun Yamaç? Sen akşam aileni kurdun. Sen akşam aileni kurdun. Bilirsin, bilirim. Hırsın çocuksun. Deli dolusun. Ama sen dünyanın en safhadanısın Yamaç. Bazen bir şeyleri kurtarmak için kendini feda etmeye gerekir. Bazen kulumu, bazen canımı, bazen de mahsumiyetimi. Bilirim, işe hep zor. Her zaman gözünün önüne gelir. Ama o zaman diyeceksin ki kendine, Ben ailemi korumak için yaptım. Ben ailemi korudum becerisi. Aslansın lan sen. Aslan. Koçavon'un aslanı. Oturmaya mı geldik lan buraya? Ne söylüyorsun sen? <gülüyor> i̇şte rock falan, ne biliyorsun oğlum? Oğlum öyle rocklamaklı olmaz bu işler. Türkü söyleyeceksin, aşk türküsü. Bak o zaman yemin ediyorum buraya nehir gibi para akar lan. Ben nereden gideceğim türkü falan abi? Ben söylüyorum, sen bana eşlik et. Sen türkü mü söyledin? Söyledim tabii. Babam söylüyor benim neyim eksik. Babam Türkiye mi söylüyor? Bi bilsen daha neler yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne maç? Bu son görüşmemiz biliyorsun değil mi? Biliyorum ha. Dam kireç tutmuyor Panią, Panią, Sevda baştan gitmiyor. Gitmiyor Sarılıp yatmayınca. Baba, ben baba, baba, baba, baba, baba, baba, Ben baba, baba, baba, baba, ben ölmüş Lar i montaż